Ey insanlar Allah'tan korkun. Şu sizi yaratan Allah'tan korkun. Sizi nimetleriyle perverdeden Allah'tan korkun. Yaptığınız kötülükler ne kötü bir akıbetle sizi bekleyen Allah'tan korkun. Zevale saati çok şiddetlidir. İçinizin dışınıza çıkacağı gün çok şiddetlidir. Hayallerinizin, tasavvurlarınızın ortaya döküleceği gün çok ağır bir gündür. Yerin altının üstüne geleceği gün, binlerce seneden beri yer altında yatan mezarların üstte çıkacağı gün, yok olmuş dağılmış atomların yeniden yan yana geleceği, cesetler teşkil edeceği, Rabbi Kerim'in huzurunda hesap vermek üzere kemer i ubudiyetle arz edeceği o gün çok çetin bir gündür. يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ اَمَّا اَرْضَعَةٍ O gün süt emziren kadın emzirdiği çocuğu atacaktır. Gün o kadar şiddetlidir ki gece rahatını evladı için terk eden kadın ruhunu sevese seve evladı için feda etmeden çekinmeyen kadın sinesinde beslediği perverdesini çocuğunu kucağından atacaktır. Vetazal kullu zati hamlin <Sessizlik> hamlaha <Sessizlik> Hamile olan kadın hamlini vaz edecektir. Hamile olan canlılar hamdini vaz edecektir vakti gelmezden evvel. Vakti mev'ud gelip çatmazdan evvel. Gün o kadar şiddetli, o kadar çetindir. Çetindir bütün bir hayatın hesabı yapılacağı gündür. Çet çetindir bütün nimetlerin hesabının sorulacağı gündür. Nebiler nebisi bir bahçede... Ebu'l-Heysemit-Teyyihani'nin bahçesinde üç beş tane kuru hurma, çatlak çatlak bir parça arpe ekmeği ve bir bardak su içtikten sonra gözleri dolmuştu. Niçin müteessirsin ya Resulallah? وَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْنَعِيمِ O gün Allah'ın huzurunda bu nimetlerden sorulacaksınız şu bir bardak sudan dahi hesaba çekileceksiniz. Şu iki tane kuru urmadan hesaba çekileceksiniz. Şu hiçbir işe yaramıyor gibi gördüğünüz arpa ekmeğinden hesaba çekileceksiniz. Ya gözünüz, gözünüzün ziyası, ya ağzınızın tat alması. ya kulaklarınızın en tatlı seslere muhatap olması, Yaratıldığınız günden vefat edeceğiniz ana kadar tatlı bir senfonizma içinde ona ait manaları dinlemesi. Bunların şükrünü nasıl eda edeceksiniz? İşte bunlardan ötürü o gün çok şiddetlidir. O gün o türlü bir gündür ki anne evladından kaçar. Kardeş kardeşinden kaçar. Kaçar da baba hakkında dava açar. Babamdan alacağım vardır. Baba evladından kaçar, kaçar da evladını Allah'ın huzurunda şikayet eder, hak kalaca iddiasında bulunur. O gün hanımı da kocasından kaçar, kocası da hanımından kaçar. Herkesin birbirinden kaçtığı o gün insana yar olacak tek şey insanın selim bir gönle sahip olması. Bu selim gönlün Hayat yolunda geçtiği yerlere nurlar ve sırlar bırakmış olması. Sinende de temiz bir mana taşıyorsun. Ve şu uçsuz bucaksız yolları bununla aşıyorsun. Madiler geçiyorsun, zıkzaklar dönüyorsun. Kutsi şeylerin mahalli olan sinenden onları döküyorsun. Sen işte bu türlü nurani mazil ve Allah'ın huzurunda kurtulabilirsin. Sinan Allah'a ait manalarla dolup taşmış da, dolup taşan o manalar senin iz bırakmış da şayet, nebiler nebisinin huzurunda, nebilerin dahi sellim, sellim dedi o yerde, em eman içinde cennete girme hakkını kazanacaksın. Kur'an okuduğum ayetiyle bu hususları tasvir ediyor. وَتَدَعُ كُلُّ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا سَسُكَارًا insanlar sarhoş görürsün. İnsan, çok defa bu ayeti okuduğu zaman, bu sarhoşluğun kendisine gelip çattığını görüyor. Kendisinden hesap istenen nefsim, hesabın ağırlığı karşısında, melca ve menca'ın Allah olması karşısında, Alev alev yanan cehennemin, cehennemin dağlar azamet ve cesametinde kıvılcımlar fışkırtması karşısında, hamelsizliğim, nebiye intisafsızlığım, Kur'an'ı anlayamayışım, dize gelişim, yıkılışım, sarhoş gibi sürüm sürüm yerlerde sürünüşüm. İşte bunu tasvir ediyor. Ve bi Halbuki kimse sarhoş değildir hoş olacak yer değildir. O Allah ki dünyada nimetlerine sizi müstarak kıldı. O Allah ki şakıyan sularla, şakır şakır öten bülbülleriyle, kuşlarıyla, iç ve dış bütün letaibinizin hoş gördüğü şeyleri sizi ihsan etti. Ama siz bu nimetlere şükretmediniz. Esseydiniz artıracak orada da verecektir. Etmediğiniz için, fakat Allah'ın şiddetli azabı. Lai şükrettim la azitennakum ve lay enkefertum min azabi la Bu iki söz birbirine çok benzer. Aynı ve ifade içindedir. Şükretseydiniz, Allah'ın doğrudan doğruya nimetlerine mukabele etseydiniz artıracaktı. Cennet şeklinde artıracaktı. Ebedi hayatı saadet şeklinde artıracaktı. Cemali ve kemali müşahede şeklinde anlatacaktı ve artıracaktı. Yera'ul mu'minuna bi gayri keyfin ve idrakin ve Orada keyfiyetsiz, kemiyetsiz Allah'ı görme suretiyle artıracaktı. Zatını size göstermek suretiyle artıracaktı. Fe yensavna'n ne'ime ithara auha Ey Hasan, ehled-i İtisali. Gördüğünüz zaman cenneti unutturacak şekilde size bu nimetleri artıracak, sizi memnun, mesud ve bahtiyar edecektir. Ama siz bu nimetlere mukabele etmediğinizden ayet-i kerimenin sonundaki duruma muhatap oldunuz. Ve le inna Nankörlük yaparsanız, baş kaldırırsanız Kululuk ve azametin bana olduğu noktada büyük görünürseniz, gururla burnunuzu dikerseniz, burada sizi sarhoş gibi sürüm sürüm ederim. Ve lakinne azaballahi şedid, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Siz Kur'an'ın bu tasvir ve teksimi içinde, makeme-i kendi durumunuzu tasavvur etmeye çalışın amel noktasında müflis olan insanlar olarak durumunuzu tasvire çalışın. Yaptığınız amellere riya karıştırmanın suretiyle iptal ettiğinizden müflis olarak haşrı neşre olduğunuzu tasvire çalışın, tasavvura çalışın. Hayalinize kendi hayatınızı getirin, kırık dökük mahiyetinizi getirin. Ayakları vücut, ayakları vücudunu taşımayacak, taşıyamayacak hale gelmiş bir insan tipini nazar alın kolu, kanadı kırılmış bir insan tipini nazara alın. Tahmin ederim ki, böyle bir hali şuurunuzla iktisap ederseniz, böyle bir halin içine girerseniz, orada sizin elinizden tutacak bir desti arayacaksınız. Nebiler, nebisinin nurlu elinin size uzanmasını intizar edeceksiniz. Tahayyül edeceksiniz. Mahşerde herkes yüzüstü yatıyor. Ama birisi var ki ayakta dolaşıyor. Birisi var ki yer yer secde ediyor, birisi var ki kendini de unutmuş, kızını da unutmuş, ümmetim ümmetim diyor. Sonra onun sessizce başınızın ucundan geçtiğini duymaya çalışın ve doğrulur doğrulmaz eteklerine yapışın. Seni anmış ve tanımıştım, ey Allah'ın Resulü deyin. Rahmet-i İlahi'den mi dedilir ki, destigir olan Nebiler Nebisi elinizden tutar, sizi saadet yurdu, ebedi saadet yurdu olan cennete Allah'ın inayet ve izniyle götürür. Bu tasvir, teştiim ve tahsil sizi böyle bir tasavvura sevk ediyorsa, gönlünüzün içine girebiliyorsanız, hayat muhasebesini şerha şerha önünüze dökme ali ruh seyfiyetini ihraz edebiliyorsanız, kendinizi bahtiyar sayın. Bana da size bunları söylenme imkanlarını bahşeden Allah bu imkanları lütfettiğinden ötürü hayatımın sonuna kadar ona minnettar olma işi düşecektir. Bu işi sona erdirme, ikmal etme, itmam etme, yaralı, perişan, sergardan gönüllere derman getirme, takatından ve çokların takatından aşkın meselesi. mevla müteal. Muteal harıncaları onları istihdam ettirdiği sahada istihdam buyursun bizi ne bilen nebisinin yolundan ayrılmasın ela in ahsana al kalam abla en nizam kalamullahil melikul azizul alam kama qala allah ve taala fil kelam ve iza qira'a al qur'an festemi'u lahu wa'tisu la'allakum turhamun